130. konu, Hazreti Halit'in mektubu, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Halit bin Velid'den Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'e, Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun, ben kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hamd ederim, Ey Allah'ın Resulü, sen beni, beni Haris bin Kab'a gönderdin, oraya vardığımda kendileriyle üç gün savaşmamamı ve onları İslam'a davet etmemi emrettin, eğer Müslüman olurlarsa onların Müslümanlığını kabul et, onlara İslam'ın emirlerini, Allah'ın kitabını ve Peygamber'in sünnetini öğret, şayet Müslüman olmazlarsa onlarla savaş, dedin. Ben oraya vardım, bana emrettiğin şekilde onları üç gün İslam'a davet ettim, içlerine süvariler gönderdim, onlar, ey Harisoğulları, Müslüman olunuz, kurtulunuz, diye bağırdılar, ve onlar da Müslüman oldular, savaşmadılar. Aralarında Allah'ın emrettiğini emrediyor, yasakladığını yasaklıyorum, onlara İslam'ın emirlerini, senin sünnetini öğretiyorum, senden bir mektup gelinceye kadar da bekleyeceğim, ey Allah'ın Resulü, selam, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerine olsun.